ders dizisinin bugün yedincisindeyiz. Dinde bilinmesi gereken esasların üzerinde durduk. Bugün dinde bilinmesi gereken esaslardan bir tanesi kulun peygamberini bilmesi üzerine olacak inşallah. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Bana anlatma hepimize de güzel bir iman güzel bir tevhid nasip etsin. Kardeşlerim. Allah Resuluna salat ve selamı bilme. Onun adının Muhammed olup geriye doğru atalarının adını sıralamaklan değildir. Sıralayacak olsak Abdullah, Abdulmuttalib, Haşim, Kureyş'ten olması Kureyş'in Araplardan olması, Arapların da İbrahim Aleyhisselam'ın soyu, İsmail'in soyundan olması ve Allah onlara salat selam etsin. Ve yaşının 63 olması, 40 yaşında peygamberliğinin gelmesi, 23 yıl Nebi ve Resul olarak görev yapması, oku buyruğu ile ona nübüvvet verilmesi, ve müttesir hitabı ile Resul olması doğup yetiştiği şehrin Mekke olması Medine'ye hicret etmesidir. Yüce Allah onu şirkten korkutup uyarma ve tevhide davet etmek için göndermiştir. Salatu selam Allah Resulü ve selamın üzerine olsun kardeşlerim. Yani insanın bilmesi gereken esaslardan birincisi kulun Rabbini bilmesi ikincisi dinini bilmesi üçüncü de peygamberini bilmesidir aleyküm selam ve rahmetullahi berek daha önceki akşamlarda da üzerinde hassasiyetle durduğum gibi şu an öldüğünüzü düşünün kardeşlerinizin size görevini yaptığını sizi kefenlediğini cenaze namazınızı kılıp bir kabir eşip ona koyduğunu ve onların daha yanınızdan ayak sesleri ayrılmadan iki meleğin gelip sizi oturttuğunu ve Rabbin kim? dinin ne? peygamberin kim diye sorgusunu şöyle bir düşünelim demiştim hatırlıyor musunuz? işte bugün peygamberin kim? bu üç hususu çok çok iyi bilmemiz gerekir kardeşlerim. Kulun Rabbini ve dinini bilmesine dair epey bir söz ettik. Kulun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bilmesi ise üç hususu kapsar kardeşlerim. Bunlardan birincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nesebini bilme ki o insanların arasında nesebi en şerefli olandı. O Haşimi oğullarından Kureyş'ten ve Arabidir. Onun adı Muhammed. Babasının adı Abdullah. Onun babasının adı da Abdülmuttalip'tir. Onun babası da Haşim'dir. Aleyküm selam ve İkinci yönsen yaşını, doğum yerini hicret ettiği yeri bilmek gerekir. Evet. Belki bunu biliyorsunuz ama ben hatırlatma babından söyleyeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşı, dünyadaki kaldığı yaşı 63'tür. Mekke'de dünyaya geldi. Medine'ye hicret etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de doğmuştur ve Medine'ye hicret etmiş. Orada da 10 yıl yaşamış. Sonra da hicretin 11. yılında Rebu'ül evvel ayında orada vefat etmiştir. Üçüncü olarak da kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıllık peygamberlik hayatını bilmek zorundayız. Yüce Allah 40 yaşındayken ona vahiy göndermiş ve nübüvveti müjdelemiştir. Hangi buyrukla ona nübüvvet hangi buyrukla ona risalet verildiğini bilmek de gerekir ki çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerine Yüce Allah'ın yaratan Rabbinin adıyla oku o insanı bir kan pıhtısından yarattı oku Rabbin kerim olandır. o kalemle yazmayı öğretendir insana bilmediğini öğretti buyruğu üzerine indirilince ona nübüvvet verilmiş oldu daha sonra Allah Azze ve Celle ey bürünüp örtünen kalk ve artık uyar ve yalnız Rabbini yücel elbiseni temizle Pisliklerden uzak dur, yaptığın iyiliği çok görerek minnet etme, Rabbin için sabret diyor Müddesir suresinde. Kardeşlerim bu buyruklar üzerine ona risalet vermiş, Allah Resulü ve Vesselam'da kalkıp uyarmış ve Yüce Rabbinin emrini yerine getirmiştir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. İlim ehlinin arasında şöyle sözler de gelir. Aleykümselam ve Rahmetullah. Cafer ve mavfiratu diye gelen ifade sadece bir mektubun başında var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen ve sahabenin anlayışı, hayatına geçirdiği Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sadece bir mektubun başında ve mağfı diye geçiyor. Hadis sahih de olsa mektup başında geliyor. Yok bidat çıkartmadan değil Gazi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ve Ashab'dan e, böyle bir uygulama ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Varsa bu yapılır yoksa Gazi'nin dediği gibi bidat olabilir tamam mı Caferim İlim ehlinin arasında Resul ve Nebi arasında birçok sözler gider kardeşlerim ee, Nebi kendisine bir şeriat vahyedilmekle birlikte o şeriatı tebliğ etme emri verilmeyendir Resul ise Yüce Allah'ın kendisine şeriat vahyettiği ve onu tebliğ etmesi gereğince de amel etmesini emrettiği kimsedir Buna göre her Resul bir Nebidir. Fakat her bir Nebi Resul değildir. Evet. Allah hepimize hayır versin. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la nelerin gönderildiği ve niçin gönderildiğini bilmemiz gerekir. Aleykümselam ve Rahmetullah. Allah Azze ve Celle kullarını kendisine şirk koşmasın amellerinde birini ortak kılmasın diye sırf tevhid etmek için Resullerini göndermiştir. Ve emrolunanları yapıp yasak kılınanları terk etmeyi ihtiva eden bir şeriatla Resulleri göndermiştir. Allah Azze ve Celle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı alemlere rahmet olma onları şirkin küfrün ve cehaletin karanlıklarında ilim, iman ve tevhidin aydınlığına çıkarmak üzere göndermiştir. Kardeşlerim bu yolla Allah'ın mağfiret ve rızasına nail olabilsinler, onun azap ve gazabından kurtulabilsinler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanları şirkten korkutup azabı dolayısıyla uyarma, rububiyet, uluhiyet, İsim ve sıfatlarda yüce Allah'ı tevhid davet etmek üzere gönderilmiştir. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Bu emre uyarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam on yıl sureyle tevhide davet etti. 10 yıldan sonra da semavata yükseldi. Yani miraca çıkmıştır. Kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın daveti ilk zamanlar tamamen tevhid ağırlıklıydı. Miraç'tan sonra yani Medine'ye hicretten sonra ameli konular çok çok daha ağırlık basmaya başladı. Evet. Allah Azze ve Celle Müddesir suresindeki buyruklardan sonra tam bir gayret ile ilahi emirleri yerine getirmesini buyurmakta insanları şirkten korkutup uyarmasını ondan sakındırmak istemiştir. Aleykümselam selam ve Evet. Miraç meselesine baktığımızdaysa bu çok önemli ve bir dönüm noktasıdır. Dikkat ederseniz Muhammed ümmetiyim deyip de akıllarını ön plana çıkaran birçok zavallılar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın miracını inkar etmiş kendi akıllarınca yorumlar getirmiş ve buna gece yürüyüşü diyen ahmaklar çıkmıştır aleyküm selamlar rahmetler. kardeşlerim uruç yükselmek demektir Allah azze ve celle melekler de ruh da oraya miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselir yani uruç eder buyurmuştur yükselir ifadesini kullanmıştır ki miraçta bu kökten gelir Miraç Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Yüce Allah'ın Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önce kendisine lütfetmiş olduğu çok büyük özelliklerden mucizelerden bir tanesidir Allah hepimizin anlayışını artırsın bu yönünü Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'de El Hicir diye bilinen yerde uyumaktayken bugün hacca giden kardeşler bilir Kabe'nin bizim taraftan olan kıblesi vardır. Altınoluk dediğimiz orada yay gibi şöyle bir duvar vardır. Hicir orasıdır. Hicir denilen bir yerde uyumaktayken birisi gelip boğazının altından alt tarafına kadar olan bölümü yardı sonra kalbini çıkartıp onun hikmet ve imanla doldurdu. Bu da ileride ifa edeceği görevler için bir hazırlıktı kardeşlerim. Daha sonra katırdan daha alçak, eşekten daha yüksek ve burak adı verilen beyaz bir binek getirildi. Bu binek adamını insanın gözünün gördüğü en uzak noktaya koyar yol alırdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beraberinde Cibril emin olduğu halde bu bineğe bindi Beytül Maktis'e vardı. Orada peygamberlere imam olarak namaz kıldırdı. Bütün peygamberler de onun arkasında namaz kıldılar. Böylelikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fazileti şerefi ve kendisine uyunan bir imam önder olduğu ortaya çıkmış oldu kardeşlerim. Aleyküm selamlar Hoş geldiniz. Daha sonra kardeşlerim Cibril onu alıp dünya semasına onunla birlikte yükseldi ilk gök kapısına gelip de çalındığında kim o diye soruldu Cebrail dedi beraberinde kim var diye sorulunca Muhammed diye cevap verildi ona risalet verildi mi diye soruldu evet dedi bu sefer hoş geldi sefa geldi denildi ve ona semanın kapısı açıldı Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buradan öte Orada Adem Aleyhisselam'la Görüştüm diyor Cebrail ona bu senin baban Adem'dir Ona selam ver dedi ve Vesselam ona selam verdi O da selamını aldı Ve Hoş geldin salih evlat dedi Merhaba dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sözüme devamla Adem'in sağ tarafında Soyundan gelen bahtiyar kimsenin ruhları sol tarafındaysa, betbah kimsenin ruhları vardı. Sağa bakınca seviniyor, gülüyor. Sol tarafına baktı mı ağlıyordu. Allah bizi sağda olanlardan eylesin. Kardeşlerim, Allah Resulü'nün salat ve selam daha sonra ikinci semaya çıktı. İkinci semanın da kapısındaki bekçi kim o diye sordu. Yine Cibril ve Muhammed ve kendisine risalet verilmiştir dendi. İkinci semada Yahya ile İsa Aleyhisselam'ı buldu. Bunların ikisi de teyze çocuklarıdır. Cebrail bunlar Yahya ve İsa'dır. Her ikisine de selam ver dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onlara selam verdi. Onlar da selamı alıp hoş geldin salih kardeş salih kardeş Salih peygamber dendi. Hasenine mi? Terbiyesiz. Evet. La ilahe illallah. Bugün zincir kıran geliyor kardeşim. Evet. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üçüncü semaya çıktı. Yine kapıda melek sordu ve Cibril cevap verdi. Orada da kardeşlerim Yusuf Ali selamla karşılaştı. Cebrail Aleyhisselam bu Yusuf'tur Ona selam ver dedi. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam selam verdi. O da selamı alıp hoş geldin salih kardeş salih peygamber dedi. Daha sonra Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam dördüncü semaya çıktı. Orada İdris Aleyhisselam'ı gördü. Ona selam verdi. O da selamını aldı. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beşinci semaya çıktı. Semada Musa Aleyhisselam ile İmranoğlu Harun'u buldu. Onlara selam verdi. Onlar da kendisine hoş geldin dedi. Daha sonra altıncı semaya çıktı. Orada Musa aleyhisselamı karşılaştı. Beşinci de Harun Altıncı da Musa düzeltiyorum yine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Musa aleyhisselamla selamlaşınca yanından gidince Musa ağladı niye ağlıyorsun diye sorunca çünkü benden sonra peygamber olarak gönderilen bu gencin ümmetinden cennete girecek olanlar benim ümmetimden cennete girecek olanlardan çok daha fazla olacak dedi Musa Aleyhisselam'ın bu ağlayışı Aleyhisselatü Vesselam ümmetini kıskandığından değil, kendi ümmetinin nail olamadığı üstün faziletlerden dolayıydı. Aleykümselam selam var Amutullah. Hoş geldiniz. Kardeşlerim daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 7. semaya çıktı. Orada İbrahim Aleyhisselam'dan karşılaştı ve ona da selam verdi. O da kendisinin selamını alıp hoş geldin dedi. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böylelikle yedi semaya çıktı ve Cibril orada peygamberleri onunla tanıştırdı. Ona bir ikram onun şerefini ve faziletini ortaya çıkardı. Kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam sırtını yedinci semadaki Beyt-i Mamur'a dayamıştı. Sözü geçen bu Beyt-i Mamur'a günde yetmiş bin melek girer orada Allah'a ibadet eder namaz kılar sonra çıkarlar ikinci gün sayıları Allah'tan başka hiç kimsenin bilemediği onların dışında başka melekler gelir daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sidretül müntehaya kadar yükseltildi yüce Allah'ın emriyle orayı büyüyen güzellikler ve göz kamaştırıcı her şeyi gördü Öyle ki hiç kimse onun güzelliğini anlatamaz. Daha sonra Yüce Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün ve bir gece olmak üzere elli vakit namazı farz kıldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna razı oldu ve döndü. Musa Aleyhisselam'ın yanından geçerken Rabb'in ümmetine ne farz kıldı diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir günde elli vakit namaz deyince Musa Aleyhisselam senin ümmetinin gücü buna yetmez. Senden önce ben insanları denedim. İsrail oğullarından çok zorlukla karşılaştım. Rabbına dön de ümmetin için yükünü hafifletmesini dile dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine diyor geri döndüm. Üzerimden on vakit namaz kaldırıldı. Aleyhisselatü Vesselam Musa Aleyhisselam'a geldi yine aynısını gide gele en son Allah Azze ve Celle beş vakit namazı farz kıldı ve ben farz kıldığım şeyi gerçekleştirdim kullarıma bunu yükledim ve hafifledim dedi. Kim beş vakit namazı hakkıyla yerine getirirse ben de onlara elli vakit namaz sevabı vereceğim demiştir. Kardeşlerim bu gecede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennete girdirildi. Orada inciden çadırlar bulunduğunu, toprağının miskten olduğunu gördü. Daha sonra semavattan indi, sabahın alacak karanlığında Mekke'ye geri döndü ve orada sabah namazını eda etti. Kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'deyken daveti tamamen tevhid üzerine olmuş ve başına çok büyük olaylar gelmiştir. Çok sıkıntılı günler geçirmiş, kavmi davetini kabul etmemiş, kendisine eziyet, işkence ve en son tamamen canına kast etme derecesine kadar gelmiştir. Ama buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetini bir gün dahi ara vermemiş, kendisini taşlayan kendisinin yüzünü, ayaklarını kanatan bir topluluğa, Ya Rabbi bunlar bilmiyorlar, bunlar bilmiyorlar demiştir. Daha sonra, Allah Azze ve Celle, Allah Resulü ve Vesselam'a, Yusuf Suresini, bir seferde indirmiştir. Biliyorsunuz kardeşlerim, kısa sureleri, hep medeni olup, peyderpey inmiştir. Ama Yusuf Suresi, Mekke'de bir seferde inen kısa surelerinden bir tanesidir aleyküm selam ve rahmet, Hoş geldiniz. kardeşlerim Yusuf suresine baktığımızda Yusuf aleyhisselamın hayatı anlatılır baba ocağından ayrılması kardeşlerinin canına kastetmesi bir kuyuya atılması ve kuyuda bulanların gelip babasına teslim etmesi gerekirken götürüp satmaları, orada burada köle olarak elden ele gitmesi, daha sonra iftiraya uğraması, hapse düşmesi, hapisten çıkması, iftira üzerinden kaldırılması, ve bir firavunun yanında görev alması, ve Allah'ın dinini ishar etmesi. Ki Musa'nın kavmi, Yusuf Aleyhisselam'ın o andaki ektiği tohumlardır, davet ettiği insanlardır kardeşlerim. Firavun'un zulmünden geçenler, gelen nakiller böyledir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelenleri görünce, çok sevdiği Mekke'den ayrılmak kendisine çok zor gelmesi hasebiyle, Yusuf Suresi ile Allah Azze ve Celle Resulunu hicrete hazırladı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Kardeşlerim 14 günlük çileli yolculuktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye varmıştır. Mekke'de 3 yıl 5 vakit namaz kıldı. Daha sonra Medine'ye hicret etmekten olunduktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dört rekatlık farzları Medine'ye hicret edinceye kadar ikişer rekat kıldı. Bu iki rekat seferde öyle kaldı fakat ikamet halinde kılınan namazda fazla rekatler ilave edildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz önce iki rekat olarak faz kıldı daha sonra Medine'deyken öyle ve ikindi yatsı dörde çıkarıldı bayram sabah ve sefer öylece kaldı korku bir rekat oldu diyor. Aleyküm mutlu hoş geldiniz. Evet kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etti çünkü Allah böyle emretti çünkü Mekkeliler daveti ayakta tutmayı engelliyorlardı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderilişinin 13. yılı Rebu'l-Evvel ayında vahyin ilk yeri Allah'ın ve Resulunun en çok sevdiği belde olan Mekke'den Medine'ye muhacir olarak gelmiş oldu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 13 yıl Mekke'de Rabbinin Risaletini tebliğ edip insanları basiret üzerine onun yoluna davet ettiği halde, Kureyş'in çoğunluğundan ve onların ileri gelenlerinden davetin reddedilmesi, ondan yüz çevirme, Allah Resuluna ve ona iman edenlere pek ağır eziyet ve işkenceler dışında hiçbir karşılık bulamadığı 13 yıllık bir zaman kaldıktan sonra, Rabbinin izniyle Mekke'den muhacir olarak ayrıldı kardeşlerim. Evet. Allah hepimize hayır versin. Evet. Allah anlayış versin. Evet. Devam ediyoruz kardeşlerim peygamberi tanımaya. Salatü selam onun üzerine olsun. Mekkelilerin iman edenlere yaptıkları sonunda aleyhissalatü vesselamın öldürülmesi için bir suikast planı hazırlayıp uygulamak noktasına kadar geldi. Aleyküm selam rahmetullah. Öyle ki Onların ileri gelenleri Darun Nedve yerde toplandı ve ashabının Medine'ye hicret etmekte olduğunu görmeleri üzerine Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapacakları konusunda görüş alışverişine koyuldular. Çünkü onun da mutlaka oraya gideceğini ve artık kendi çocuklarını ve hanımlarını korudukları şekilde onu da koruyacaklarına dair bayat edip söz veren ensarın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 bütün kabileler arasında paylaşılmış olsun. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aşireti yani Abdümenaf oğulları kendi kavimlerini teşkil eden bütün kabilelere karşı savaşamayacak. Bu durumda da diyet almaya razı olacaklar. Biz de ona diyet verelim dediler. Evet. Böyle ölçtüler. Böyle biçtiler. Ama Allah'ın hesabını, tuzağını hesaplamadılar kardeşlerim. Rabbimiz subhanehu ve teala müşriklerin ne yapmak istediğini peygambere bildirdi. Ve ona hicret etmesi için izin verdi. Ebu Bekir de Allah ondan razı olsun daha önceden Medine'ye hicret etmek üzere hazırlanmış bulunuyordu. ve vesselam da kendisine acele etme çünkü Yüce Allah'ın hicret için bana izin vereceğini umarım demişti. Bunun üzerine kardeşlerim Ebu Bekir de Ali Sallatu vesselam'la birlikte hicret etmek maksadıyla Mekke'de kalmıştır. Hatta Ayşe annemiz der ki bizler diyor günün ortasında öyle sıcağındayken bir de baktık ki Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve yüzünü örtmüş olduğu halde kapının ağzında duru verdi. Ebu Bekir anam babam sana feda olsun. Bu saatte çok önemli bir iş olmalı ki geldin dedi. ve selam yanında bulunanları dışarı çıkart dedi. O da anam babam sana feda olsun bunlar senin ehlindir dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Allah bana Mekke'den çıkma izni verdi. Ebu Bekir ben de seninle beraber olacak mıyım ey Allah'ın Resulü deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet dedi. Ey Allah'ın Resulü, o halde benim şu iki devemden birini al dedi. Ali sallallahu aleyhi ve sallam parasılan diye buyurdu. Ve sonra kardeşlerim, Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve Ebu Bekir ile yola çıktılar. Sevir denilen dağdaki mağarada üç gün saklandılar. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah da Mekke'de duruyor. Olanı biteni her gece gelip Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve bildiriyor ve laf getiriyordu. Oranın haberlerini götürüyordu. Kardeşlerim Ali salatü vesselam ve beraberindeki arkadaşı ile ilgi duyduğu haberleri iyice belleyen Abdullah karanlıkta getirip duyduklarını haber verir, sabah olmadan Mekke'ye dönerdi. Kureyşler Ali salatü vesselamı her tarafta aramaya koyuldular. Ali ve vesselama yetişmek için her yola başvurdular. Sonunda her ikisini ya da onlardan birisini getirecek olana yüz deve ödül koydular. Ancak Allah onlarla beraberdi. İnayetiyle onları koruyor ve onları himaye ediyordu. Nihayet Kureyş mağaranın kapısına kadar gelip dayandıkları halde onları göremediler. Hatta Ebu Bekir bizler mağarada bulunuyorken peygambere onlardan birisi ayak uçlarına basacak olsa şüphesiz bizi görecek dediğimde ve vesselam üzülme muhakkak Allah bizimle beraberdir. Üçüncüsü Allah olan iki kişi hakkında ne düşünürsün ey bu Bekir dedi. Evet kardeşlerim nihayet onların takiplerin ardı arkası bir parça kesilince üç gün sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sahil yolunu takip ederek Medine'ye doğru gitmek üzere mağaradan çıkmışlardır. Kardeşlerim, mağara meselesinde birçok uydurma, kurafe, masallar anlatırlar, efsaneler anlatırlar. Bunların aslı asları yoktur. Hiçbirinin aslı yoktur. Uydurmadır. Mağaranın kapısında yaban güvercinin yuva yapması bir örümceğin ağ yapması yaban güvercini insanın olduğu yere yuva yapmaz denmesi bunların hepsi sarsızdadır. Allah Azze ve Celle onları korumuş, onların gözünün önüne perde çekmiş ve onlar onları görmemiştir. Kardeşlerim Medine'de bulunan muhacir ve ensar Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam'ın kendilerine gelmek üzere yola koyulduğunu haber alınca her gün sabahleyin dışarıda Kara Taşlık'ta El Harre denilen yere çıkıyor. Ali ve vesselam'la arkadaşının gelişini bekliyorlardı. Bu bekleyişleri güneş sıcağı bastırıncaya kadar devam ediyordu. Ali ve vesselam Medine'ye geldiği gün güneşin yükseldiği ve sıcağın arttığı ilk sırada Medine'ler evlerine dönmüş. O sırada Yahudilerden bir adam Medine'nin burçlarından birisine ihtiyacı sebebiyle çıkmış bir yerlere bakıyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve arkadaşının serabın arkalarından kendilerini sürüklediğini ve gelmekte olduklarını görünce sesinin çıktığı kadar bağırmış ey Araplar işte sizin nasibiniz sizin beklediğiniz gücünüz şan ve şerefiniz geliyor demişti kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye böylelikle hicret etmiş Müslümanlar kendisini karşılamış Allah Resulü'nü tazim ve ona saygılarını ifa etmiş onun uğrunda cihad etmeye onu savunmaya hazır olduklarını bildirmiş ve üzerine silahlarını almışlardır El Harre denilen mevkinin dış tarafında onu karşıladılar ve onu bağrına bastılar Allah Resulü ve Selam onlarla birlikte yoluna devam etti. Ve Kuba'da Ağmır bin Avf oğulları nezdinde konakladı. Orada birkaç gece kaldı ve Kuba Mescidini inşa etti. Aleyküm selam ve Rabbül. Hoş geldiniz kardeşlerim. Kardeşlerim beraberlerinde daha sonra Medine'ye gitmek üzere yola koyuldu. Diğerleri ise yollarda onu karşılıyordu. Ebu Bekir diyor ki biz Medine'ye vardığımızda insanlar yola çıktılar gençler ve hizmetçiler de evlerinin damında hep birlikte Allahu Ekber Resulullah geldi Allahu Ekber Muhammed geldi diye bağırıyorlardı evet aleykümselam ve rahmetullah kardeşlerim hicret şirk diyarından İslam diyarına geçmektir şirk diyarından İslam ülkesine hicret etme bu ümmetin üzerine bir farzdır ve kıyamet kopacağı vakte kadar bu farz devam edecektir. Hicret, sözlükte terk etme demektir. Hecirden alınmış, şerî bir terim olarak da hicret, şirk diyarından İslam diyarına geçmektir. Şirk diyarı, küfrün belirgin esasları uygulanırken, İslam'ın ezan, cemaatle namaz, genel kapsamlı bir şekilde bayramların ve cuma namazlarının kılınması gibi İslami şiarın uygulanamadığı yerler demektir. Genel ve kapsamlı bir şekilde dememizin sebebi bu bu şiarın, şiarın müslüman azınlıkların bulunduğu kafir ülkelerinde de dar çerçevede uygulanmasının kapsam dışında kalması içindir. Çünkü bu gibi yerler İslam'ın şiarını Müslüman azınlıklar tarafından uygulanmasıyla İslam diyarı olmaz. İslam ülkesi bu gibi şiarın genel ve kapsamlı bir şekilde uygulanabildiği yerler demektir. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Yine hicret küfrün azgın olduğu yerden azgın olmadığı yere de yapılır. Din, namus, kan, mal, can emniyetinin olmadığı yerde olan yere de olur. İşte dinini açıkça uygulama imkanı bulamayan her bir müminin küfür diyarından hicret etmesi üzerine bir farzdır. Ve dinini açığa çıkarması gerekir. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da Kendisi küfür diyarını şirk diyarını terk etmiş ve Mediniye hicret etmiştir. Hicretin de tabi birçok şartları vardır birçok önemli meseleleri vardır. Mesela Allah kendisine rahmet etsin Şekalbani Avrupa tarafına çalışmaya gidenleri hiçbir zaman tasif etmemiş ve o taraflarda çalışmanın caiz olmadığını söylemiştir. Şehalbani'nin her sözünü tutan belki de harfiyen taklit eden Müslümanlar ne yazık ki onun bu sözlerini hiç duymamazlıktan gelmiştir. Şeyhe itiraz etmişlerdir. Şeyh de aynen şunu söylemiştir. Peki madem doğru olduğunuzu kabul ediyorsunuz orada doğan, orada onların kültürüyle büyüyen çocukların hesabını Allah'a nasıl vereceksiniz ben çok merak ediyorum demiştir. Allah Şeyh'e rahmet etsin. Demek ki küfür diyarına yolculuk yapma, o taraflara gitme e, hakikaten sakıncalıdır. Küfür ülkesine yolculuk ancak üç şartın bulunması halinde caiz olur kardeşlerim. Bunlardan birincisi, insanın kendisiyle şüpheleri def edebileceği bir bilgiye sahip olması. İkincisi, kişiyi arzu ve şehvetlerden alıkoyacak dindarlık ve takvasının bulunması üçüncüsü böyle bir şeye ihtiyaç duyması şayet bu şartlar bir arada bulunmayacak olursa bu hususta fitne ya da fitne korkusu dolayısıyla küfür diyarına yolculuk caiz değildir ayrıca böyle bir yolculukta insan pek çok miktarda mal harcamak zorunda da kalır şayet tedavi Yahut kendi ülkesinde bulunmayan bir bilgi öğrenmek gibi bir ihtiyaç olur da, belirttiğimiz şekilde kişi kişide bilgi ve dindarlık bulunacak olursa, bunda bir sakınca yoktur. Allah hepimize anlayış versin. Hakkı hak bilip, yaşamayı batılı batıl bilip, ondan uzak kalmayı nasip etsin. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Şirkin, küfrün hakim olduğu yerden Medine'ye kendisini koruyacağına söz veren, ahit veren, beyat eden Ensar'a geldiğinde burada birçok değişiklikler olmuştur. aleykümselam selam var Amuturlu, hoş geldiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye yerleştikten sonra zekat, namaz, hac cihat, ezan marufu emretme, münkerden alıkoyma ve benzeri İslam'ın diğer şer'i hükümlerini emretmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de iyice yerleşince şer'i hükümlerine hepsini emir buyurmuştur çünkü Mekke'deyken yaklaşık 10 yıl kadar süren tevhide davet bundan sonra yine Mekke'de ona beş vakit namaz farz kılınması, daha sonra Medine'ye hicret ettiğinde henüz kendisine zekat, oruç, haç ve bunların dışında İslam'ın diğer şiarları farz kılınmamıştı. Evet. Bunların hepsi Medine'de farz kılınmış meselelerdendir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Anlayışımızı artırsın. Ezan cuma meselesine baktığımızda da bunlar görüldüğü gibi cemaatle namaz kılma ancak Medine'de olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken cuma namazını kılmamış ama Medine'deki Müslümanlar iki ayrı bölgede cuma namazlarını kılmışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi hicret ettiğinde kendini karşılayanlarla birlikte cuvasa denilen mevkide ilk cuma namazını kılmıştır. Ve birilerinin dediği gibi cuma namazı devlet namazı değildir. Ve devletsiz cuma kılınmaz diye bir kaydı yoktur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken Medine'de cuma kılınıyordu. Ve Medine'de cuma kılınması için Müslümanların bir devleti yoktu. Farz olarak tescili ise kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün yani ayetle tescili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün Cuma'nın hutbesindeyken dışarıdan bir kervanın geldiğini duyan sahabelerin kendisini hutbede ayakta bırakıp dışarı çıkmaları Vallahi Allah Azze ve Celle'nin de Cuma'yla alakalı ayetleri indirdiğini görüyorsunuz. Yani ayetle Cuma'nın tescili Medine'de olmuştur ama farziyeti Sünnetle sabittir. O da Mekke'dedir. Ama Ali Sallallahu Aleyhi ve hicret etmeden cuma kılmamış ama Medine'de cuma kılınmıştır. Kendisi Mekke'deyken cumayı kılmamış ama Medine'de kılınmıştır. Evet. Kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. İyiliği emretme, münkerden alıkoyma ve açıktan yerine getirilmesi gereken diğer İslam'ın bütün şartlarının hepsini de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de otoriteyi ele geçirip orada İslam devletini kurmasından sonra farz Evet. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de otoriteyi kurduktan sonra hatları uyguladığını ve emri bil maruf nehyanın mümkeri o şekilde yaptığını görüyoruz. Çünkü hatlerin uygulanması ancak bir gücün topluluğun bir emirin olmasıyla mümkündür. Aleyküm selamlar hamletine. Cemre geldiğim belli oluyor. Mekke şirk diyarıydı. Herhalde bu Said'in yaptığı taktiği yapacağım. Kaydı dinle baştan ne diyar olduğunu söylediğimi orada anlarsın. Mekke'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Müslümanlar 500 kişi de olsa korku hakimse namazı tek başına gizli cemaatlan kılınmaz diyor. Mekke'de de korku hakimdi. Can güvenliği yoktu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da kılmadı. İlla darül harp, darül suh diye kelimeleri sokmanıza gerek yok. Bu İslam'da iki yerde geçer. O da hiç bu kelimeyle alakalı olmadığı yerlerdir. Cemre. Biraz hanif takıl. Hanefi takılma. Olmaz mı? Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de birçok harbe iştirak etmiş yani ve bölük bölük insanlar İslam'a girmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın verdiği izin verdiği o saatte Mekke fethedilmiş ve artık İslam yeryüzüne tamamen dağılmaya başlamıştır sorularını kaydettim inşallah sohbetin sonunda kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetini ara vermemiş ve yeryüzünde yaşayan ne kadar saltanat varsa hepsine elçiler göndermiş onlara mektuplar yazdırtmış onların hepsini İslam'a davet etmiştir inşallah bir gün vakit olduğunda bu sesi göndermiş olduğu mektupları sizlere okuyarak anlatmaya çalışayım ve gönderildiği gönderdiği sahabeleri tanıtmaya çalışayım kardeşlerim her gönderdiği krala veya hükümdara ona hitap edecek görünüşte yürekte öyle insanları seçmiş göndermiştir Allah Resulü ve Vesselam ve onlara kısa ve öz öz hem İslam'ı anlatmış hem de İslam'a davet etmiş onları İslam'a uyup kurtuluşa yerin demiştir kimi yırtmış kimi kabul etmiş kimi de önce kabul etmiş kavminin tepkisini görünce hemen çark etmiş dönüvermiş ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiç durmamış yoluna devam etmiştir kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu şekilde on yılı geçti. On yılın sonunda ömrü yetti ve vefat etti. Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun. Demek ki peygamber aleyhisselamın hicretten sonra bu şekilde on yılı geçti kardeşlerim. Yüce Allah onunla dini ve müminler üzerine nimetini tamamladıktan sonra kendi komşuluğuna ve peygamberlerin Sıddıkların, şehitlerin, salihlerin bulunduğu en yüce dostlar arasına katılmak için seçti. Allah Resulü ve Vesselam Safer ayının sonları ile Rebu'l-Evvel ayının başlarında hastalandı. Başını bağlamış olarak Müslümanların arasına minbere çıktı. Şahadet getirdikten sonra Uhud'da öldürülen şehitlere mağfiret getirdi ve sonra şöyle buyurdu Allah kullarından bir kulu dünya ile nezninde bulunanları tercih etmek arasında serbest bıraktı o da Allah'ın nezninde onları tercih etti kardeşlerim bu sözleri duyan Ebu Bekir Allah kendisinden razı olsun ağlamaya başladı ve hüngür hüngür ağladı Aleyhisselatü Vesselam yavaş ol ya Ebu Bekir yavaş ol dedi. Şüphesiz ki arkadaşlığı ve malı hususunda insanlar arasında beni en çok minnet altında bulunduran kişi sensin. Şayet Rabbimden başkasını edinecek olsaydım şüphesiz ki Ebu dost edinirdim. Fakat İslam'ın dostluğu ve sevgisi bizi birbirimize bağlayıcıdır buyurmuştur. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'e insanlara namaz kılmasını emretti. Hicri 11. yılın Rebu'l-Evvel ayının 12 ya da 13. gününde Yüce Allah onu kendi yakın olacağı komşuluğu için seçti. Ölüm halleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da görülmeye başlayınca Elini yakınında bulunan bir suya sokuyor. Yüzüne sürüyor ve şöyle diyordu. La ilahe illallah. Şüphesiz ki ölümün çok ağır zikaratı vardır. Evet. Daha sonra gözünü semaya doğru dikti. Allah'ım Refik-i isterim. Allah'ım Refik-i isterim dedi. Ve o gün vefat etti kardeşlerim. Salatü selam onun üzerine olsun. Kardeşlerim, Allah Resulü Hanı Senaat ve Selam'ın vefatından sonra insanların arasında büyük bir çalkantı oldu. tabi haksız da değillerdi. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam vefat etmiş. Kolay değil. Ömer kılıcını çekti. Kim Muhammed öldü der sonu doğurarım dedi. Korkudan kimse konuşamadı. Herkes oturdu, hüngür hüngür ağladı, olduğu yere çakılıp kaldılar. Nihayet Allah kendisine merhamet etsin. Ebu Bekir geldi, mimbere çıktı, yüce Allah'a hamdü sena etti ve şunları söyledi kardeşler: Kim Muhammed'e ibadet ediyorsa şüphesiz ki Muhammed ölmüştür kim de Allah'a ibadet ediyorsa muhakkak Allah haydır asla ölmez sonra kardeşlerim Alimran 144. ayet okudu Muhammed ancak bir peygamberdir ondan evvel nice peygamberler gelip geçmiş eğer o ölür veya öldürülürse ökçelerinizin üstünde dininizden geriye mi döneceksiniz Evet, Bu sefer sahabenin ağlamaları daha da hızlandı kardeşlerim. Artık hepsi kanaat etti ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş. Evet. Hatta sahabeler diyor ki, vallahi diyor Ebu Bekir hutbede bu ayeti okuyunca biz sanki yeni okuyormuş gibi baktık, dinledik diyor. Hiç aklımıza bile bu ayetler gelmedi diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Resulü Aliye vesselam salatü selam onun üzerine olsun. Ona bir ikram olmak üzere elbiselerinde olduğu halde gusledildi. Sonra da sahül diye bilinen bir kumaştan 3 kumaş parçasıyla kefenlendi. Onun bu kefenlerinde ayrıca gömlek ve sarık yok. İmamsız olarak insanlar bölük bölük onun namazını kıldılar. Daha sonra arkasından gelecek halifenin beyatı tamamlanmasının akabinde çarşamba gecesi defnedildi. Şanı Yüce Rabbimizin en faziletli ve en mükemmel salat ve selamı onun üzerine olsun. Evet kardeşlerim onun dini bakidir.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 Allah onu bütün insanlara peygamber olarak göndermiş, cinlere de, insanlara da ve hepsine ona itaati farz kılmıştır. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah hepimizin anlayışını artırsın. Allah Azze ve Celle Resulü'nü bütün insanlara, kıyamete kadar gelen bütün insanlara Resul göndermiştir. Peki ey insanlar şüphesiz ben Allah'ın size hepinize gönderdiği bir peygamberim diyor Araf 158'de. bu ayeti kerime kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın bütün insanlara gönderdiği Resulü olduğuna delildir Aleyküm Selam Muralım hoşgeldiniz göklerin ve yerin mülk ve egemenliği onu peygamber olarak gönderinindir. Diriltme, öldürme onun elindedir. Rububiyetinde bir ve tek olan, o olduğu gibi uluhiyetinde bir ve tek olan doğdur. Evet kardeşlerim, Yüce Allah bu ayeti kerimenin sonunda ümmü olan, bu peygambere iman etmemizi, ona tabi olmamızı emretmek. İşte kardeşlerim ilmi ve ameli olarak hidayetin sebebi ve yolu budur. Bu hem irşat ile husule gelen hidayettir, hem ilahi tevfik ile gerçekleşen bir hidayettir. O bütün sakaleine yani cinlere ve insanlara gönderilmiş Allah'ın Resuludur. Evet. Allah onun izinden gidenlerden eylesin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ya sözüyle ya davranışıyla ya da ikrarıyla kimi zaman kendisi kimi zaman da sorulan bir soruya cevap olmak üzere dini bütünüyle açıklamıştır. Açıklık getirdiği hususların en büyüğü ise tevhiddir kardeşlerim. Onun emrettiği her bir şey Dünyasında da, ahiretinde de bu ümmet için hayırdır. Yasakladığı her husus da, dünyada da, ahirette de bu ümmet için bir şerdir. Allah hepimize hayır versin. Düşünün kardeşlerim, bir insanın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sol eliyle yediğini içtiğini görüyor. Sağ elinden yedir. kalkmıyor. Öyle kal diyor, adamın eli kuruyor. Çünkü şeytan sol eliyle yer, sol eliyle alır, sol eliyle verir. Siz sağ elinizden alın, sağ elinizden verin, sağ elinizden yiyin. Besmele çekin diyor. Allah hepimizin imanını artırsın kardeşlerim. Bazı kimselerin bilmeyip emir ve nehi hususunda bir darlık olduğunu iddia ettikleri hususlara gelince, bunun asıl sebebi, sağlıklı bir basiretin olmayışı, az sabırlı olma, zayıf bir din bağlılığından kaynaklanır. Evet, eli kuruyor. Yoksa genel kaydıya göre Allah bizim için dinde bir zorluk kılmamıştır kardeşlerim. Dinin tamamı kolaylıktır. Kişilerin sağlıklı bir şekilde bakmaması, sabırsız olması, zayıf bir din bağlayışı olması dinde anlayışlarının kıttığına gitmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında Allah size kolaylık diler, güçlük dilemez demiştir. Allah size dinde güçlük vermedi demiştir. Yine nimetini tamamladığını, eksik bir şey bırakmadığını ve İslam'dan razı olduğunu bize bildirmiştir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin kardeşlerim. Allah Resulü'nü sallallahu ve vefat ettiğinde etmeden önce son veda hacci dediğimiz o o günde Kadiri Hum denilen mevkide asabını toplamış ve onlara birçok şey söylemiş ve akabinde "Ben size her şeyi anlattım mı? Her şeyi bildirdim mi?" diye sorduğunda asap "Evet, anlattın." her bir şeyi anlattım hatta gökte uçan kuştan dahi bize haber verdin demişlerdir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şahit ol ya Rabbi şahit ol ya Rabbi diyerek Rabbını bu şehadete şahit kılmıştır kardeşlerim ve akabinde ve kıyamete kadar gelecek ümmetine şu vasiyette bulunmuştur benden duyduğunuz bir emir bir nehi de bilseniz bunu aktarın bunu aktarın ola ki dinleyen anlatandan daha fakih olur kim bunu yaparsa Allah onun yüzünü ağartsın dünyasını güldürsün demiştir Allah bizi o insanlardan kılsın kardeşlerim ben de bu daveti duydum işittim, itaat ettim ve ben de bu davetin bir temsilcisi olarak benden sonraki nesillere bunu anlatmayı bir görev bildim. Allah hepimize bu görevi almayı, uygulamayı hayatına geçirmeyi anlatmayı nasip etsin kardeşlerim. İmam-ı Şafii diyor ki Allah kendisinden razı olsun ne zaman diyor bir hadisçi görsem bir hadis ehli görsem bu hadisin onun alnında yüzünde tecelli ettiğini gördüm diyor. Onun alnı parlıyor, yüzü bembeyazdı diyor. Allah bizi onlardan kılsın kardeşler. Evet. Kısaca bugünkü konum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıma ve tanıtmaktı. Eğer anlatabildiysem ne mutlu. Anlatamadıysam tabi bu bizim eksikliğimiz ve ayıbımızdır. Allah anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la illa enti estağfuruk ve etubi leh ve elhamdülillahi rabbil alemin. Buyurun, selamun ve rahmetullahi ve berekatuhu.